Denizci Simbad'ın Maceraları 3. Bölüm Tek Gözlü Canavar Merhaba ben Tek. Merhaba Sen çok konuşmuyorsun değil mi? Eee, evet Hayır. Merhaba tak Tanıştırayım Gerçi bana adını söylemedi ama Evet onu korkuttun Tak. Ben leylekleri korkutmam. Ama gemideki bir adamı korkutmuştum. <gülüyor> Sandivici elinden kaptığım anda yüzünü görmen gerekiyordu. Kes şunu yapmayı. Bizi beslememelerinin sebebi sensin bir kere. Bu insanlar kolay korkuyorlarsa, benim ne suçum var? Merhaba ufaklık. Adın ne senin bakayım? E Ben To. Merhaba To. Bu tik. Ben de tak. Söylesene niye bu kadar korktun bizden? Niye korkmayayım ki? Siz benden çok daha büyüksünüz. <gülüyor> Orası doğru. Ama biri hep senden büyük olacak zaten. Bu doğaldır. Bu yüzden herkesten korkmamalısın. <gülüyor> Hayır. Hiç kimse insanlardan büyük değildir. Keşke ben de insan olsaydım. Hayır hiç de değil. Yabancı adalarda insanlardan çok çok daha büyük canlılar vardır. Sen tek gözlü canavarın hikayesini hiç duymadın mı? Ne? Hayır sakın korkma To. Ben sana cesaret hakkında bir öykü anlatacağım. Bu öykü sana cesaretin büyük veya küçük olmaktan daha önemli olduğunu gösterecek. Ha ho, ho simbat biliyorum bu bir simbat hikayesi olmalı. <gülüyor> evet. Bu bir simbat hikayesi. Hadi gidelim bakalım. Ne? Canavar mı? Hayır. Sihirli kazana. Su Su. Sensin temiz ve mavi. Göster bize içindeki gizlediklerini. Hoş geldin To. Bağdat'a hoş geldin. Kahramanımız Simbad'ın memleketi olan Bağdat'a. Eee... Tak. Bu öyküyü geçen dilediğinde Simbad bir insandı. O bir insan zaten. Bir dakika, şimdi biraz sağ tarafa gidelim. Bu işte böyle yapılıyor. Evet, işte bu Simbad. Denizci Simbad. Simbad son yolculuktan sonra zengin olmuş. Kendisine büyük bir ev yapmış ve memleketinde birçok insana yardım etmiş. Simbad geçen her günle birlikte daha ünlü oluyormuş. Merhaba Simbad. Ben adamlarımla beraber Balsoroy'a yerken açıyorum. Oradan başka limanlara gidip mallarımızı satacağız. Bize katılmak ister misin? Aa evet. Çok uzun zamandır denize açılmadım. Bu yolculuk için Bağdat'ın en iyi mallarını toplayacağım. Tamam o zaman bir hafta içinde gidiyoruz. Simbad gemide haftalarca yolculuk etmiş. Deniz hiç olmadığı kadar sakinmiş. Çok uzak yerlere gitmişler. Sonra aniden bir gece fırtına çıkmış. Canınızı kurtarın! Nereye kaçacağız? Çok nereye kaçacağız? Ne yapacağız? Ne oh! Hayır, bekleyin. Gemiyi geri döndüreceğim. Aa, aa, rüzgar aşırı şiddetli. Gemiyi döndüremiyorum. Bekleyin. Size iyi bir filika yollayacağım. Yakalayın. Denizciler çok şanslıymış ve fırtına da o filikayı yakalamayı başarmışlar. Hemen içine binmişler ama akıntı gemiyi başka bir yöne sürüklemiş. Çürek Sakın ölmeyin! Hayır, hepimiz öleceğiz burada. Bu filikaya ölmek için binmedik. Bir yerde azim varsa orada bir yol vardır. Bir adaya varana kadar kürek çekmeye devam etmeliyiz. Bir kara parçası bulma umuduyla gece gündüz kürek çekmişler. Ama her yerde deniz varmış. Ve sonunda... Ah! Ah! Uyanın hepiniz! Kurtulduk! Bu bir ada! Hadi! Aaa evet bu bir ada. Ama o kadar umutlu olmayalım hemen. Bu ıssız adaların ürkütücü öyküleri vardır. Isız mı? Sen ne demek istiyorsun? Üstünde insan yaşamayan adalar ıssız adalardır Simbat. Bu hiç iyi değil. Şşşt! Siz de duydunuz mu? Durun ben yanına gideyim hemen. yaratıklar da ne? Bırak beni bırak! İmdaat! Ne bu yaratıklar böyle? Bırak beni! İmdaat! Oh, i̇mdat! Nedir bu yaratıklar? Bırakın beni imdat! Bir dakika! Sonuçta bunlar birer hayvan. Bütün hayvanlar tek bir şeyden korkar. Hah! Defolun pis yaratıklar! Gidin buradan! Oh! Şükürler olsun. Buradan hemen kaçmamız gerek. Durun, duman görüyorum. İyi de bu adada kim yaşar ki? Hayır, oraya gitmemeliyiz. Bence geri dönelim. Belki orada insanlar vardır. Belki büyük bir gemileri vardır. Bizim ufak filikamız bizi asla geri götüremez. Fırtına bizi vuracak olursa o filika batar. Katılıyorum. Ayrıca belki bir tuzağa düşmüştür ve yardım işareti yolluyordur. Oooo! Oh. Bu bir saray. Evet artık kesinlikle kurtulduk. Ee, kurtulmadık mı? Hiç sanmıyorum. Şuraya bakın. Zavallı denizciler başlarına gelmek üzere olan şeyi bilmiyorlarmış. Kemik yığınları. Bu kuşlar gerçekten çok büyük olmalı. Bu imkansız bir şey. Son yolculuğumda çok büyük bir kuş için yem verilen çok büyük bir et parçası gördüm. Sizi üzdüğüm için kusura bakmayın ama benim ıssız ada tecrübelerime göre böyle bir şey gayet mümkün. Burası sohbet edilecek yer değil. Hemen gidelim buradan. Ha! Neler oluyor? Deprem! Neden şimdi? Daha ne kadar bela göreceğiz acaba? Bu bu bir deprem değil. Bu gelen şey de ne böyle? Ben açım, kaçın. kaçın, kaçın, kaçın, kaçın, kaçın, kaçın, kaçın, kaçın. kaçın. Daha hayır ben değilim, ben değilim, ben değil. Nefis, Hayır, <gülüyor> Yeme. hayır, hayır. yemek değil, yemek değil, yemek değil. Hayır. Öldün. Hey, buraya bak. Ben de lezzetli bir yemek var. Bizi hala nasıl takip edebiliyor? Gözleri görmüyor ki. Eminim ayak seslerimizi hissedebiliyordur. Koşmaya devam edin. Hey, ben filikamızı görebiliyorum. Binin hemen. Hep birlikte filikaya binmişler, kürek çekmeye başlamışlar. Ama canavar peşlerini bırakmamış. Ve denize ağaçlar atmaya başlamış. Neden hala peşimizi bırakmıyor? Bizi hala nasıl görebiliyor? Karada değiliz artık. Bence bunun cevabını bulacak hiç vaktimiz yok. Ah! Bir tane daha geliyor. Filikayı tutun! Hayır simbat! Ah! Filika'yı döndürün! Hayır! Geri dönmeyin! Kendinizi kurtarın! Gidin! Gidin! Ah, canavar denize düştüğümü görmedi. Çok şükür. Bir dakika. Bu da ne? Başka bir adam mı? Şansıma inanamıyorum. Simbad o adaya yüzmüş. O kadar yorgunmuş ki sahile ulaştığında hemen uyuyakalmış. Ve dertlerinin en sonunda son bulduğunu düşünmüş. <gülüyor> Gıdıklandım. Aa! Bütün bunlar nereden geliyor? Aa! Bir dakika bir fikrim var. Simbad hemen aklını kullanmış ve dikenli ağaçtan birkaç dal koparmış. Kendi etrafını çevrelemiş... Ve yılan bütün hızıyla ona doğru gelmiş. Ve beklenen gerçekleşmiş. Çok şükür hayatım boyunca hiç bu kadar büyük bir yılan görmemiştim. Ah, buradan hemen gitmem gerekiyor. Şimdi. Simba dikenli tellerden ufak bir kafes inşa etmiş ve günlerce içinde oturmuş. Hiç yiyeceği yokmuş ve giderek zayıflayıp güçsüzleşmiş. Ama sonra günün birinde duası kabul olmuş. Bu gerçek olabilir mi? Yoksa bu, bu bir rüya mı? Gerçekten kurtulacak mıyım ben? Hey! Buradayım! Kurtarın beni! Sen deli misin? Ne akla hizmet bu adada durdun? Bu adada ne var biliyor musun? Büyük bir yılan var. Öbür adalardaysa maymuna benzeyen yaratıklar ve tek gözlü bir canavar var. Ah, ama şimdi bir insan görünce hepsini birden unuttum. Ben denizci Simbad'ım ve Bağdatlıyım. Sen Bağdatlı mısın? Çok şanslı bir adamsın dostum. Biz de Balsora'ya geri dönüyoruz. Oradan Bağdat'a gidebilirsin. Gel, eminim bize anlatacak harika hikayelerim vardır. Önce sana yiyecek bir şey vereyim. İskelete benziyorsun. İkimiz birden iskelet olmadan önce gidelim buradan. <gülüyor> Doğru. Bir dakika. Öbür denizcilere ne olmuş? Ha, Biraz kürek çektikten sonra büyük bir gemiye rastlamışlar ve o gemi onları memleketlerine götürmüş. Zavallı Simbat. Bütün mallarını kaybetmiş. Hayır, ı -ı. şöyle olmuş. Simbad basoradan Bağdat'a vardığında kendi gemisinin kaptanıyla karşılaşmış. Kaptan Simbadı gördüğünde çok sevinmiş. Arkadaşlarını denizde bıraktığı için büyük suçluluk duyduğunu söylemiş. Kaptan ve gemideki diğer denizciler Simbad'ın bütün mallarını satmışlar. Simbad'ın malları en iyi kaliteymiş. Denizciler parayı Simbad'ın ailesine vermek istemişler. Kaptan Simbad'a 20 kese altın ve gümüş sikke vermiş. Simbad bir keseyi teşekkür etmek için kaptana geri vermiş. Sonra paranın kalanını kullanarak büyük bir saray yapmış ve ihtiyacı olan herkese yardım etmiş. Vay canına! Bu harika bir masaldı. Bir tane daha. <gülüyor> Şimdi olmaz ufaklık. Bir dahaki sefere de bir masal saklayalım. Hep böyle yapıyorsun Tak. Neden saklıyorsun ki? Bize her şeyi sihirli kazan gösteriyor. Tamam ama sihri kazananın da dinlenmesi gerek. Hadi şimdi gidelim. Sen çok iyi bir masalcısın Tak. Evet biliyorum falan filan falan filan.